845 numaralı konu, Hazreti Ali'nin hanımlarını kıskanmayan bir belde halkını azarlaması Hazreti Ali bir keresinde bir belde halkına şunları söylemiştir, duyduğumuza göre kadınlarınız çarşı ve pazarlarda erkeklerle karışık bir şekilde dolaşıyorlarmış, sizde kıskanma denilen duygu yok mudur, kıskanma duygusunu yitirmiş kimselerde hayır yoktur, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur, kıskançlığın iki çeşidi vardır, birincisi güzel olanıdır ki insan onunla aile efradını ıslah ederek onların kötü yollara düşmelerine engel olur, ikincisi de kötü olanıdır ki bu, sahibini cehenneme götürür.